Doğadan Gelen Sağlık. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Filiz Meriçli. Merhabalar. Bugün Doğadan Gelen Sağlık programına tüm doğallığımızla ve tüm içtenliğimizle teknik masada sevgili Suat'la birlikte sevgilerimizi ileterek başlıyoruz. Bu programda ayrıca İkinci olarak kocaman kocaman teşekkürler etmek istiyorum. Birinci teşekkürüm İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi son sınıf öğrencilerinin yani 5. sınıf öğrencilerinin staj sınavlarında bize eşlik eden sevgili eczacı meslektaşlarımız. Eğer bizi dinliyorlarsa onlara kocaman kocaman teşekkürler öğrencilerimiz adına ve fakültem adına. İkinci kocaman kocaman teşekkürüm ise eczacılık fakültesindeki kardelen kızlarımıza yazın çalışma olanağı sağlayan eczacı meslektaşlarımıza e, sevgili Asal Uşkun Kaya'ya buradan kocaman teşekkür ediyorum. Bir e, ikinci sınıfa geçen kızımız onun yanında staja başladı. İyi ki varsınız Asal Bey ve iyi ki e, kardelen kızımıza destek oldunuz. Bütün teşekkürleri ben yapmayacağım. Bir son teşekkürümüz var ki onu Esenler'de Cumhuriyet İlköğretim Okulu'na giden, 3. sınıftan 4. sınıfa geçen, yarın çok başarılı olarak karnesini alacak olan sevgili Sude teşekkür edecek. Kime mi? Onları okutmak için destek veren tüm eczacılara. Evet, Sude'yi dinliyoruz. sen şu anda neredeyse ismin neyse ve ne yapıyorsan seni hiç görmedim tanımadım ama bugün senin sayende okula gittim yarın da senin sayende öğretmen olacağım beni okuttuğun için teşekkür ederim. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine yaptığınız bağışlarla bugün 43.500 kızımız okuyor. Türkan Saylı'nın hayali 100.000 okullu kız için haydi Türkiye bir mesaj at yeter. Evet. Evet, haydi Türkiye. Bir mesaj at yeter. Sevgili eczacılar, şu anda bizi dinleyen eczacılar, ekranda göründüğü kadarıyla 65 ekran açık. Ee, 65 eczacı. Haydi cep telefonlarınızdan 5605'e bir mesaj atın ve Türkiye'nin her köşesindeki güzel kızlarımızın eğitimlerine devam için bir, bir bir katkıda da siz bulunun. Her mesaj 5 TL'lik bir yardım demek. Sizin için hiçbir şey olmayabilir ama inanın o kızlarımız için biriktikçe onların geleceğini aydınlatacak çok anlamlı, çok değerli bağışlar olacak onlar. Gerçekten ülkemizin Kız çocuklarının erkek çocuklarla eşit şekilde okula gidememesi en büyük problemlerinden, sorunlarından bir tanesi. Bu sorunu hep birlikte gidereceğiz. Hep hayal ederim 24 bin eczacı var. 24 bin eczacı 56.05'e bir kez, yılda bir kez, şu anda ya da yarın bir mesaj atsa... Bu 24 bin tane 5 lira demek ve inanılmaz bir kaynak yüzlerce kızımızın 4 yıllık eğitimine destek verebilir bunu başarabiliriz haydi Türkiye bir mesaj at yeter. Evet. Kızlarımıza destek olacağız Onunla ilgili dün akşam Star Haber'de Uğur Dündar kızımızla birlikte olmuştu Bu güzel sesle sizlere teşekkür eden kızımızla birlikte olmuştu Yarın akşam yani cuma akşamı okulların kapandığı karne alındığı günle ilgili haberde de Yine sevgili Sude'nin okulunda Esenler'e konuk olacaklar Evet kızlarımızı çocuklarımızı ülkemizin her köşesindeki çocuklarımızı yakından tanımalıyız onlar için anlamlı destekler verebilmeliyiz küçük olabilir ama bir araya gelince çok büyük değerler taşır bu destekler ve yardımlar ben siz değerli meslektaşlarıma çok güveniyorum 5605'e bir mesaj atın diyorum doğadan gelen sağlıkta bugün özellikle halk arasında çokça kullanılan maydanozdan ve kerevizden birazcık bahsetmek istiyorum maydanoz ve kereviz biliyorsunuz hatırlayacaksınız farmasötik botanikten eski öğrenciler için unbellifera familyası yeni öğrencilerimiz yeni mezunlarımız içinde apiyasa familyası olan çiçekleri şemsiye durumunda olan bitkilerin bulunduğu bitki ailesinde yer alıyorlar Türkiye'de 9 e, tane e, türü var Apium'un e, ve e, bunların da e, birkaç tane alt türüyle toplam takson sayısı, toplam bitki sayısı 13'e ulaşıyor. Ben size en önemli olan tıbbi açıdan, ezarcılık açısından, e, gıda olarak kullanımında da dikkat edilmesi gereken noktalar olan 2 türden bahsedeceğim. Bir tanesi Apium Gravivalens. Yani kereviz, diğeri de e, apium petroselinum e, yani maydanoz ya da e, apium petroselinum denildiği gibi maydanozu aynı zamanda petroselinum crispum da deniliyor. Biraz onlardan bahsedeceğim. Bütün dünyada bu iki bitki üzerinde yapılmış çok sayıda çalışma var. Apiumlar, apium o, genusuna ait bitkiler özellikle birbirlerine çok benzedikleri için e, farklı cinsler altında toparlanıyorlar. Aynı bitki bir başka cinse de ait olabiliyor. E, bu tip taksonomik e, sorunlar yani botanik açıdan e, sorunlar üzerinde yapılmış çalışmaların yanı sıra... E, İçerikleri etken maddeler ve e, kullanışları ve etkileri üzerinde de yapılmış çok sayıda çalışma var. Apium graveolens yani kereviz e, dünyada özellikle Orta Güney ve Doğu Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, Kuzey ve Orta Amerika'da kültürü yapılan ve tüketilen bitkilerden bir tanesi Türkiye'de özellikle kuzey, batı ve güney Anadolu'da, adalarda, Çanakkale yöresinde özellikle toplanmış doğadan toplanmış örnekleri de var tabi yaygın bir biçimde kültürü de var Apium graveolens, e, kerevizi sebze olarak tüketiyoruz. E, bizler Akdeniz yöresinde olanlar özellikle Türkiye'de e, köklerini kullanıyoruz sebze olarak kerevizin. Ama e, Avrupa ülkelerinde yaprakları çok kullanılıyor. Yapraklarından yemekler yapılıyor. Hatta yaprakları uçlarına doğru olan kısımları, e, yaprak sapları uzun ve lifli yaprak sapları var biliyorsunuz kerevizde. Cevizin. O uzun ve lifli e, kısımları yemek yapımında kullanılıyor. İnce yapraklar, yeşil yapraklar ise e, salatalara ve diğer yemeklere lezzet katmak, çeşni katmak amacıyla kullanılıyor. Tüketmekte yarar var. Taşıdığı uçucu yağları ve diğer bileşikleri nedeniyle çok güçlü bir antioksidan. iyi bir besin, lif kaynağı biliyorsunuz her kişinin. Dünya Sağlık Teşkilatı'na göre günde 30 gram lifli lif alması gerekiyor kereviz lif açısından önemli bir kaynak sebze olarak gerek kökleri gerekse yaprak ve gövde kısımları kullanılırsa bu lif rahatlıkla alınabiliyor ama ben biraz da kerevizin tohumlarından bahsetmek istiyorum tohumları ara ara zayıflamada çok popüler oluyor biliyorsunuz ne derece doğrudur bunu biraz tartışacağız bu konu yapılmış oldukça çok çalışma var. Bu çalışmaları sizle paylaşacağım ama önce Zülfü Livaneli'den bir özgürlük dinleyelim. Evet hepimize özgür günler. Özgürlük kaybetmeyince değerini hiç anlamadığımız değerlerden bir tanesi. Hepimize özgür günler. Bu defterime, sırama, ağaçlara yazarım adı Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım adım Yaldızlı gelere toplara, tüfeklere, kralların tacına En güzel gecelere, külürak ekmeğine yazarım adı Uçkan uçların kanadına Gölgede değirmene Yazarım Uyanmış matikaya Serilip gider yola Dırca hiç meydanlara Adını Ey Özgürlüğü Kapımın eşiğine, kapım akacağıma, içimdeki haleme Camların oyununa, uyanık dudaklara yazarım Yıkılmış evlerime, sönmüş fenerlerime, derdimin duvarına Arzu duymaz yokluğa, çır çırpak yazarım Yeni gelen sağlığa, geçen her tehlikeye Yazarım ben adını, bir yazarım Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata Senin için domuşum haykırmaya Ey özgürlük Ey özgürlük hey you're good hey you're good food hey you're good hey you're good hey you're good Hey, yours good, good Hey, yours good Zülfü Livaneli'nin bu şarkısını ben çok seviyorum Giderek daha da çok seviyorum Zülfü Livaneli şu anda Çin'de Ona da buradan sevgilerimizi iletelim Evet, biraz önce apiumlardan bahsediyorduk. Yani kereviz ve maydanozdan bahsediyorduk. Kerevizin e, tohumlarının zayıflamada e, etkisini tartışacağımızı söylemiştik. E, apium graviolens yani kerevizin e, tohum ekstrelerinin lipid düşürme etkisi, e, etkisi saptanmış. E, ayrıca e, hepatik kolesterol e, biosentezini inhibe ettiği safra asitleriyle etkisiyle atılımın arttırıldığı gelişmiş plazma lesitin e, kolesterol e, seviyesi üzerine de olumlu etkisi olduğu ve bağırsakların lipid absorpsiyonunu azalttığı e, saptanmış durumda e, buna bağlı olarak da Ağızdan e, hayvanlar üzerinde yapılan oral yolla e, kereviz e, tohumları e, ekstresi verilen hayvanlarda e, istatistik olarak değerlendirilebilecek e, kilo kaybı görülmüş. E, dolayısıyla e, kilo kaybı için... E, kilo kaybına desteklemek e, amacıyla e, kereviz tohumlarının tüketilmesi e, önerilebilir. E, ama e, burada dikkat edilecek bir nokta var ki e, aşırıya kaçmamak gerekiyor. Her zaman olduğu gibi bunu hep söylüyoruz. Yapılan bir başka deneyde e, Apium Graviolens'in e, özellikle e, serum total kolesterol, trigliserit e, ve LDL kolesterol seviyelerini düşürdüğü ve HDL seviyesinin yükseltilmesinde de e, önemli e, olabileceği e, düşünülmüş. E, 2009'da yapılan Mansi ve arkadaşlarının yaptığı yurt dışında yapılmış bir çalışmada Türkiye'de de yapılmış çalışmalar var. Bunu destekleyen biçimde demek ki kereviz yemeğini yemenin yanında e, günde 2-3 e, gram kadar tohumu da tüketmekte yarar var özellikle salataların üzerine ekmek suretiyle ya da e, yapılacak yemeklerin içerisine lezzet seviliyorsa e, katmak suretiyle ekmek Apium graviolens üzerinde yapılan çalışmaları burada noktalayalım. Biraz da maydanoza değineceğim. Maydanoz Petroselium Petroselium crispum ya da Apium Apium Petroselium bizim kültürümüzde çok yaygın. Maydanozun iki tipi var biliyorsunuz. Bir bizdeki gibi Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi iri yapraklı olanlar, bir de Avrupa'da kültürü yapılan Avrupa mutfağında tercih edilen e, kıvırcık küçük yapraklı olanlar. İkisinin de bileşimine baktığınızda çok büyük bir farklılık yok. E, yetiştirme yerlerinin getirdiği farklılıkların dışında e, Özellikle uçucu yağ bileşimi yönünden ve flavonoid bileşimleri yönünden e, önemli bir farkları yok. Yani birbirlerinin yerine rahatlıkla kullanılabilir e, maydanoz. Maydanoz bir ara e, seda sayan programlarında çok meşhur olmuştu biliyorsunuz. Zayıflamak için maydanozlar haşlanıyor, suları buzdolabına konuyor ve günde birkaç litre içilmek suretiyle e, zayıflamaya destek olduğu söyleniyordu. Bunda gerçek payı var. Tabi abartıldığı için biz e, ezarcılık fakültesi olarak e, karşı çıkmıştık buna. D gerçek payı var. Çünkü e, maydanoz taşıdığı flavonoid bileşikler nedeniyle ve e, uçucu yağ nedeniyle çok rahatlıkla diüretik etki gösteriyor. Yani ödem boşaltıcı etkisi var. Özellikle saplarıyla birlikte tüketildiği zaman. Çünkü saplarında da mineral maddeler var. Mineral maddeler mikro e, elementler. E, mikro elementler vücutta pek çok enzimin ve aktivatör maddenin harekete geçmesi için gerekli olan mineraller olduğu için saplarda yer alan o öz suyu e, gerçekten metabolizmayı hızlandırıcı ve diüretik etkinin oluşumuna katkıda bulunuyor. Apium e, petroselinum ya da crispum, e, petroselinum crispum dediğimiz e, maydanozun... E, Taşıdığı bu etken maddelerin yanı sıra aşırı tüketilmesinin bir sakıncası var. Uçucu yağın bileşiminde yer alan e, apiolün e, çocuk düşürücü etkisi olabildiği yolunda kayıtlar var. E, bunun örnekleri çok değil ama bir tane kayıtın bile olması e, dikkatli olmamızı gerektiriyor. E, Diabetik e, sıçanlarda Yani özellikle Diabet yapılmış e, sıçanlarda e, Kalp ve aort Damarları üzerine etkisi Araştırılmış e, Petrocellinum crispumun Ve serbest radikal e, Aracılığı ile indüklenmiş ratların Aort damarları ve Kalp e, dokuları incelenmiş Ve e, bunun Sonucunda da aort ve kalp dokusu, lipid peroksidasyonu, glutatasyon seviyeleri ve kan glikoz seviyeleri açısından incelenmiş. Sonuç olarak diabetik olan deney hayvanlarında maydanoz kan glikozu doku, lipid peroksidasyonu ve glutatasyon seviyelerinde etkilerin geri döndürüldüğünü göstermiş yani olumsuz etkinin iyileştirildiği saptanmış bu e, önemli bir şey yani maydanozu mutlaka tüketmek gerekiyor e, maydanozu sadece zayıflamak ve diüretik amaçla değil yaşamın mutlaka bir parçası haline getirmek gerekiyor e, damarları e, korumak adına özellikle diyabetlilerin e, diyabet hastalarının maydanoz tüketmesinde bu açıdan ya e, Yarar var. Diğer renkli meyveleri yani antosiyan yönünden zengin ürünleri tüketmeleri e, yanında maydanoz tüketmelerinde de e, yarar var diyebilelim. Biraz önce e, 64 kişiyle başlamıştık şu anda 80 kişiye yaklaşıyoruz. Ben e, radyolarını yeni açanlar için ekranlarını yeni açanlar için... Bir teşekkür etmek istiyorum tekrar ee, ve onlardan soru bekliyorum. Ee, gelecek hafta, Perşembe günü doçent doktor, pardon profesör oldu Sayın Hüseyin Nazlı Kul, İstanbul Üniversitesi Cerah Tıp Fakültesi mezunu ama uzmanlığını ve diğer akademik başarılarını Almanya'da devam etmiş ve sağlamış bir hekim arkadaşımız ve ve doğal e, ürünlere, doğal sağlık ürünleriyle e, yaşamın iyileştirilmesi, e, yaşam kalitesinin ve e, süresinin arttırılması ile ilgili çok özgün çalışmaları var. Sayın Hüseyin Nazlı Kul bizlerle birlikte olacak. Sizlerden Hüseyin Nazlı Kula, e, nöral terapiden ozon terapiye kadar e, soracağınız soruları bana iletmenizi istiyorum. Pazartesi gününe kadar hatta salı diyebiliriz. Salı gününe kadar bana yazmanızı istiyorum. Nereye yazıyorsunuz? DGS doğal doğadan gelen sağlığın ilk harfleri DGS et IEO.org.tr İstanbul Ezarcı Odası'nın adresine gönderiyorsunuz. Gelen soruları ben sizin adınıza Sayın Hüseyin Nazlıkıl'a soracağım. Böylece interaktif bir programda yapmış olacağız. Sizlerden hep soru bekliyoruz ama özellikle Hüseyin Nazlıkıl'a soracaklarınız çok önemli röportajımızı yönlendirmesi açısından. Sizden sorular bekliyoruz. Teşekkür edeceğim dedim. Kime teşekkür edeceğim? Kızlarımızın okumasına destek veren ezarcılara dedim teşekkür edeceğim farmatik grubu ezercılar biliyorsunuz 100 tane kız çocuğumuzu okutuyorlar ezercıların kır çiçekleri adıyla siz eğer bugüne kadar böyle bir programda yer alamamışsanız böyle bir destekte bulunmamışsanız şu anda cep telefonlarınızı elinize alıp 5605'e bir boş mesaj atabilirsiniz sadece 5 TL'lik bir gideriniz olacak ama o 5 TL'ler biriktikçe kızlarımız okula gidebilecekler yarın okullar kapanıyor çok başarılı karneler alan yüz binlerce kız çocuğumuz eylül ayında okula gidemeyebilir eğer burs sağlayamazsak hadi onları okutalım Türkiye bakın size o ne kadar içten teşekkür ediyor burs alan kızlarımızdan yarın çok başarılı karne olacak kızlarımızdan bir tanesi Sude size teşekkür edecek arkasından da sevgili Demet Evgar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 Haydi Türkiye, haydi eczacı abiler, ablalar. Bir mesaj atın yeter 5605'e, 5605, e. 5605 e attığınız ser mesaj, 5 TL'lik bir bağış demek. Onlar bir ikinci Sudeler, Buseler, Ayşeler, Fatmalar, Kaderler, Yeterler, okula gidebilecekler. Ve Türkiye, Türkiye kız çocuklarını e, okula göndermede erkeklerle eşitliği sağlayamayan 20 ülke. Sıyrılacak Daha çağdaş bir noktaya gelecek Daha modern daha medeni bir duruma gelecek Bunu hep birlikte başarabiliriz Hadi 56.05'e bir mesaj Biraz önce sevgili Suat Sevgili Sude'nin teşekkür ederiminden sonra Sülfelivalen'in benim çok sevdiğim parçası Sevdalı hayata başladı Evet Sevdalı Başıma Başladı. Sevdalı Hayat, Zülfü Libaneli'nin kitabının adı biliyorsunuz. O kitabı da okudunuz herhalde. Okumayanlara öneririm Türkiye'nin belli bir dönemini, özellikle Ankara Koleji'nde okuyan bir yargıcın çocuğunun ve ailesinin yaşamını ee, izliyorsunuz tanıklık ediyorsunuz bu arada o dönemde olanları da e, bir kez daha hatırlamış bilmiyorsanız öğrenmiş olursunuz bu tip e, yaşam öykülerini içeren kitaplar bu aralar benim çok ilgimi çekiyor en keyif alarak okuduğum kitaplardan e, arasında hep bunlar ilk sırayı alıyor e, halide edip adıvar'ın bütün kitaplarını okumuştum mesela mor halkımlı evde o biraz kendi hayatından bahseder ama yine de İpek çalışların yazmış olduğu halide edip kitabını aldım okumaya başlayacağım çok kalın gözüm Korkmuyor desem yalan olur ama onu da keyifle okuyacağımı düşünüyorum. Evet, bugün biraz kerevizden ve maydanozdan bahsettik. Ee, onların üzerinde yapılan çalışmalardan bahsettik. Gelecek hafta... Perşembe günü e, Profesör Doktor Hüseyin Nazlıkul ile birlikte olacağız. Nöral terapiden, ozon terapiye ve diğer doğal e, yöntemlerin doğal ürünlerin kullanıldığı e, sağlıklı ve uzun yaşama konusunda sormak istediğiniz her şeyi e, ona sorabileceksiniz. Ama ona sorabilmenin yolu e, dGS et i.e.o.org.tr'ye sorunuzu yazmaktan geçiyor. Sorularınızı salı akşamına kadar bekliyorum. Yazanların sorularını perşembe günü sevgili konuğumuza sizin adınıza soracağım. Yanıtları hep birlikte izleyeceğiz. Böylece daha interaktif sizin de katıldığınız bir program olacak. Sevgili Suat şu anda kaç kişi bizimle? 66 kişi bizi dinliyor. 66 kişiye sevgilerimizi iletiyoruz ve sevdalı başımın tamamını dinliyoruz. Bu parça ile birlikte hoşça kalın diyeceğim ben size. Daha sonra da nostaljik müziğe geçeceksiniz. Mikrofonu sevgili eşim Profesör Ali Hikmet Meriçli'ye devrediyorum. Evet, sevda başınızdan hiç eksik olmasın. benim sevdalı başım ah benim şair telaşım ah benim sarhoşluğum ah çılgın yüreğim sus artık uslandır beni ah benim sevdalı başım ah benim şair telaşım benim sarhoşluğum ah çılgın yüreğim Sus artık uslandır beni Kaç okyanus geçtim böyle Kaç denizde yitip gittim Kırılmış direkler yırtık yelkenlerle Kaç seferden yorgun döndü benim yaralı ruhum. Ah benim insan kusurum. Ah benim isyanlarım, ah yalnızlıklarım. Gel artık uslandır beni. Profesör Doktor Filiz Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Doğadan Gelen Sağlık programını dinlediniz.